Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 36. Bölüm Tebuk Gazvesi Hicretin 9. yılında Bizans imparatoru Herakleios'un Lahm, Cüzam, Amile ve Gasaniler gibi müttefik Hristiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başladığına dair haberler Medine'ye ulaştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kuraklık ve kıtlık hüküm sürmesine rağmen savaş hazırlıklarına başladı. Amacı, düşman saldırılarını yerinde bastırıp, muhtemel tehlikeyi savmaktı. Kur'an-ı Kerim'de ve İslam tarihi kaynaklarında, İslam toplumundaki savaş hazırlıklarıyla ilgili haberlerden, Sasani'lere karşı kesin bir üstünlük sağlamış olan Bizans'ın, Müslümanlar tarafından oldukça ciddi bir güç olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber, genellikle sefer için gideceği yeri gizli tuttuğu halde, bu defa hedefin Bizans ordusu olduğunu açıkça belirtti, çünkü gidilecek yol uzun, düşman güçlü ve büyüktü. Ayrıca mevsim çok sıcaktı ve ürün toplama zamanıydı. Sefer hazırlıkları sırasında, Hazreti Osman başta olmak üzere birçok sahabe, İslam ordusunun donatımı için ciddi katkılarda bulundu. Hazreti Osman bin adet bine kayvanı verdiği gibi, her birine birer altın harcayarak on bin askeri donattı. Abdurrahman bin Av ve Talha bin Zübeyir, yüklü miktarda bağışta bulundu. Hazreti Ömer mal varlığının yarısını, Hazreti İbû Bekir de tamamını bağışladı. Hemen herkes elinden gelen gayreti gösterip İslam ordusuna yardım yarışına katıldı. Samimi, fedakar ve gayretli Müslümanlar yanında, her zaman olduğu gibi bu seferde de münafıklar bozgunculuk yapmaktan geri durmadılar. Bizans'ın gücünü hatırlatıp, bu sıcak, kıtlık ve kuraklık mevsiminde sefere çıkmanın yersiz olduğunu söyleyerek, Müslümanların morallerini bozmaya çalıştılar. Buna karşılık, yoksul oldukları için binek bulamayan, ve bu yüzden sefere katılamadığı için göz döken samimi Müslümanlar da vardı. Resul Ekrem kendi döneminde hazırlanan orduların en büyüğünü teşkil eden 10 bini süvari olmak üzere 30 bin kişilik orduyla Medine’ye kuzeyden 700 kilometre kadar uzaklıkta Suriye yolu üzerindeki Tebü'ye kadar ilerleyip orada karargah kurdu. 15-20 gün burada kalındı, ancak Bizans ordusuna rastlanmadı. Tebük'te bulunduğu sırada Hazreti Peygamber, İslamiyet'e davet amacıyla, batı istikametinde çok geniş bir sahaya yayılan, çoğunluğu Hristiyan ve bir kısmı Yahudi olan Cerva, Eyle, Ezruh, Makna ve Maana birlikler gönderdi. Onların temsilcileri gelip, İslamiyet'i kabul etmeyeceklerini, ancak vergi ödeyeceklerini bildirdiler, Böylece, can, mal ve inanç hürriyetlerinin güvence altına alınması şartıyla İslam Devleti'nin tebaası olmayı kabul ettiler. Resulullah bu yerleşim merkezlerinin her biri için birer antlaşma metni yazdırıp kendilerine verdi. Bu arada, Halid bin Velid'in kumandası altındaki 400 kişilik askeri birlik, Irak yolu üzerinde önemli bir merkez olan Dûmetül Cendel'e gönderilmişti. Halid, dûmet Cendel kalesini ele geçirdi ve Müslümanlara düşmanlık eden Hristiyan emiri Ukeydir bin Abdülmeli'yi esir alarak Hazreti Peygamber'e getirdi. Hazreti Peygamber, Ukeydir'le cizye ödenmesi şartıyla bir anlaşma yapmış ve onun memleketine dönmesine izin vermiştir. Böylece dûmet Cendel halkının da cizye ödemek suretiyle İslam devletinin hakimiyetini kabul etmesi sağlanmıştır. Tebük'te bulunan Hazreti Peygamber'in o sırada Hims veya Dimashk'ta olduğu belirtilen Bizans İmparatoru Herakleos'a Zübeyr bin Halife el-Kelbi vasıtasıyla ikinci kez İslam'a davet mektubu gönderdiği nakledilir. Mektupta imparatora İslam'a girme, cizye ödeme veya savaş alternatifleri teklif edilmekte, bunun yanında hiç olmazsa halkından İslam'ı seçecek olanlara engel olmaması istenmekteydi. Mektubu alan imparator, dini ve askeri çevresiyle istişare ettikten sonra Hristiyan Arap kabilelerinden Beni Tenuha mensup bir elçiyi Hazreti Peygamber'e gönderdi. Elçi, sefer şartlarının müsaade ettiği ölçüde ağırlanmış ve kendisine Hazreti Osman tarafından kıymetli bir elbise hediye edilmiştir. Hazreti Peygamber'in bizzat katıldığı son gazve olan Tebük seferi, Müslümanlar için ciddi bir sınav olmuş. Zor bir zamanda yapıldığına işaret eden ayetten hareketle sefere katılan orduya zor zamanların ordusu anlamında Ceyşul usra denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu sefere katılan veya mazeretine binaen ya da mazeretsiz katılamayan Müslümanlarla savaşa destek vermedikleri gibi katılmak isteyenleri de vazgeçirmeye çalışan münafıkların tavrı hakkında birçok ayet yer almaktadır. Hazreti Peygamber, Tebük seferinden Medine'ye dönünce, Mescid-i Nebevi'ye gidip şükür namazını kıldıktan sonra, mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanların tebriklerini kabul etti. Çeşitli mazeretler ileri sürerek sefere katılamadıklarını beyan eden münafıkların tebriklerini de kabul eder göründü. Aslında onlar, sahte mazeret uyduruyor ve yalan söylüyorlardı. Bu arada Resulullah'ın meşhur şairlerinden biri olan, Kab bin Malik'le Bedir gazilerinden Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi mali durumu ve sağlığı elverişli olup hiçbir meşru mazereti bulunmadığı halde ihmalkar davranarak sefere katılmamışlardı. Bunlar Hazreti Peygamber'e gelip durumu itiraf ettiler. Hazreti Peygamber onlara son derece soğuk davranıp haklarında Allah'ın hükmü gelinceye kadar beklemelerini söyledi. Diğer Müslümanların onlarla konuşmasını yasakladı ve bir süre sonra da hanımlarından ayrı durmalarını istedi. Bu duruma düşmek onlara oldukça ağır geldi. Toplum içine çıkamaz, insan yüzüne bakamaz oldular. Öyle ki, yer yarılsa da içine girip kaybolsak, diyorlardı. Bu şekilde yemekten içmekten kesilip, günlerce gözyaşı dökerek Allah'a yalvardılar. Nihayet, 50 gün süren boykottan sonra nazil olan ayetlerde onların bu süreçteki ruh halleri tasvir edilerek Allah'ın kendilerini bağışlayıp tövbelerini kabul ettiği bildirildi. Bu ilahi af, başta bu üç sahabe olmak üzere Hazreti Peygamberi ve diğer Müslümanları çok sevindirdi. Kab bin Malik, tövbesinin kabul edilmesi üzerine bütün mal varlığını fakirlere bağışlamak istedi ancak Resulullah, malının bir kısmını elinde tutmasının daha hayırlı olacağını söyledi. O da, Hayber'deki arazisini kendine ayırıp diğerlerini dağıttı. Hazreti Peygamber'in Tebük dönüşü yaptığı faaliyetlerden biri, münafıkların Müslümanlara karşı bir komplo merkezi olarak inşa ettikleri ve Mescid-i Dırar adıyla meşhur olan binayı yıktırmasıdır. Tebük seferinin son hazırlıklarıyla meşgul olduğu sırada, Münafıklardan bir grup Hazreti Peygambere gelip yağmurlu ve soğuk gecelerde yaşlı, hasta ve özürlü olanların namaz kılması için bir mescit inşa ettiklerini söylediler ve kendilerine namaz kıldırarak burayı ibadete açmasını istediler. Hazreti Peygamber sefere çıkmakta olduğunu belirtip dönüşte namaz kıldırabileceğini ifade etti. Tebuk seferi dönüşü Rasulullah ordusuyla Züeyvan'da konakladığında bazı münafıklar gelerek onu mescitlerine götürüp namaz kıldırmak istediler. Bu sırada, bu sözde mescit ve onu yapanların niyetleri hakkında ayetler nazil oldu. Bu ayetlerde mescidi inşa edenlerin yalancı oldukları beyan edilip, niyetlerinin müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek ve müminlerin arasını ayırmak olduğu vurgulanıyordu. Ayrıca burası Mescid-i Dırar zarar, tefrika ve nifak mescidi diye tavsif edilerek, Hz. Peygamber'e burada asla namaza durmaması, buna karşılık takva üzerine kurulmuş mescitte, Mescidi Kuba veya Mescid-i Nebevi'de namaz kılmasının daha uygun olacağı bildiriliyordu. Böylece burasının, mescid adı altında Müslümanlara karşı inşa edilmiş bir komplo ve fesat yuvası olduğu ortaya çıkınca, Hazreti Peygamber iki sahabeyi görevlendirerek bu binayı yıktırdı. Son Peygamber Onu anlamak ve anlatmak için.